Program yapar mısınız teklifi gelmiş. Çok sevinmişler bu işe. Ne? Ne kadar para vereceksiniz diye sormuşlardı. Hayır, Aragözüm. Öyle dememişler. Ne demişler? Ha, dostum diyerek başlamışlar programa. Öyleyse biz de öyle diyerek başlayalım programa. Ha, dostum. Ha, dostum başlıyor sevgili dinleyiciler. Başlar, <gülüyor> başlar. Bugün de bize misafir olduğunuz için çok teşekkür ederiz <gülüyor> Radyo dinleyicisinden misafir olursan ne denir Hacıvan? Ne denir Karagöz'üm? Kulak misafiri? <gülüyor> Espriyi beğenmedin galiba. Dudakların kıpırdamadı bile. Hayırdır bir sıkıntı mı var Hacıvan? Sıkıntıdan değil de birader. Ben de yeni duydum, üzüldüm. Sana da söyleyeyim, sen de bil. Neyi ya? Efendim. ...bizim mahalleden Şüküfe teyze yok muydu? He, Şüküfe teyze vardı. Heh, vardı ama artık yok Şüküfe teyze. Yeni mi bitti? Ne? Şüküfe teyze. Vardı ama yok diyorsun ya, Ben de yeni mi bitti? Kalmadı mı diyorum? Şüküfe teyze kalmadı, sana iki kilo Ayşe Kadın fasulye vereyim istersen. Ne diyorsun, ne saçmalıyorsun Hacivat ya? Ben dediklerini hiçbir şey anlamıyorum. Asıl sen ne saçmalıyorsun kara gözüm? Şükürfe teyze tufanda bostan patlıcanı mı da yeni mi bitti diye soruyorsun. Ben Şükürfe teyze sizlere ömür diyorum. Bizlere ömür. Ya efendim sizlere ömür. <gülüyor> o ne demek ya? Ha cahil adam. Sizlere ömür demek giden gitti. Cenabı Hak sizlere sağlıklı ömürler. Afiyetler versin demek efendim. Ha, anladım anladım. Demek Şüküfe teyze gitti. Ya gitti. Nereye gitti ya? Sonunda herkesin gideceği yere efendim. Orası neresi acıvat? Ya Karagöz sen ömrünün sonunda nereye gideceksin? Kaynanama. En son ona giderim. Hatta mümkünse gitmem. Kaynanan değil birader. Sen ömrünün sonunda ...her ölümlü gibi bu fani dünyadan beka alemine gideceksin. Aaa anladım anladım. <gülüyor> Sen son nefeste diyorsun tamam tamam. Hah işte Şüküfe teyze de beka alemine gitti. Aaa deme ya. Demek Şüküfe teyze öbür aleme intikal etti. Ya efendim ya. Neyse Allah tekrarına erdirsin. Ha, ne diyorsun birader? Ölen kişinin arkasından Allah tekrarına erdirsin denir mi hiç? De, de, de, de, de, de, denmez ha, Tabii denmez He. Peki ne denir? Ee, ölen kişinin arkasından Evet ee, şey, şey de ya, darısı başına denir Olmaz öyle denir mi hiç? Ee, o zaman şey denir <gülüyor> ee, Can çıkmayınca huy çıkmaz denir Hayır efendim hayır o da denmez ee, Tak koluna herkes kendi yoluna denir Olur mu efendim ne saçma şey öyle ee, Ziyareti makbul olanı kısa olanıdır denir Oha artık oha yani bu bayağı şey oldu Şey denir lan. Tek yastıkta kocasına denir. Yok bu yeni evlilere söylenirdi. Yeni ölmüşlere şey denir. Aha, şey buldum buldum. Allah rahmet etsin denir. Oh be. Ah. Sonunda buldum. <gülüyor> ben biliyordum da seni denedim acıvat. Neyse neyse. İşte bu Şukufet teyzenin bir oğlu var. Maddi durumu da pek iyi değil. Ben de diyorum ki ikimiz teyzemize son görevimizi yapalım. Ne dersin? Çelek aldın mı takacağız Yok efendim ne çereği. Vallahi benim yarıma gücüm yetmez. ...saçmalama yav Karagöz... ...ölüye altın mı takılır hiç? Ne bileyim birader... ...teyzemize son görevimizi yapalım diyen sensin... ...istersen ölüm günü pastası keselim. Zevzeksin birader zevzek. Yav Karagöz... ...teyze daha yeni vefat etti. Birazdan toprağa konacak. Arkasından eş dost rahmetlinin evine toplanacaklar. Pide yiyip ayran içecekler ya... ...onun masrafını... İkimiz verelim diyorum ben. Ha ne söylesene ya? Tabi canım insanlık öldü mü? Tamam, ben mastafın yarısını karşılarım. Sağ olasın Karagöz. Ben dedim, Karagöz dedim böyle hayır işlerinde canı gönülden destek olur dedi. Zekatını verir dedim. Öğrenci okutur dedim. Dertlilere deva olmaya çalışır dedim. Adamım. Estağfurullah ve estağfurullah azizlerim. Ah, ah. Eğer ben senden önce ahirete giderse arkamda senin gibi ceme. Vefalı bir dost olduğu için gözlerim açık olmayacak Kara. Göl. Merak etme hacı var. Hele sen bir öl 40 gün 40 gece bütün kutlamalar benden. Ardından festival bile yaparım vallahi. Aşk olsun birader. Öldüm diye neredeyse göbek atacaksın. Aa, yok birader, hafiften kinaya yaptım. Bizde senin gibi kıymetli insanların hayattayken soranı olmaz. Vefat edince adına seminerler, konferanslar düzenlenir. Adamın ömründe bir tane evi olmaz, ölünce onun adına koca koca kültür merkezleri dikilir. Yaşarken bir tane kitabını basan yayın evi bulunmaz... Ölünce kitabın korsan baskısı bile çıkar. Senin anlayacağın bizde kıymetler biraz geç anlaşılır birader. Vay be helal olsun. Sonunda mesajını da verdin kara gözüm. Vere vere her şeyimizi verdik. Bir mesajımız kaldı onu da vermişiz çok mu <gülüyor> Çok değil birader çok değil. Evet haydi bakalım. Her ne kadar sürçülisan ettikse affola. affola.